Mersin Gümrük Meydanı Yürüyüş Rotası, Kıbrıs Çarşısı Şu anda Ulu Çarşı'nın kuzey kanadındaki dükkanlardan yolun ortasına kadar olan bölümünde bulunan Kıbrıs Çarşısı'nda farklı ürünlerin ticaretini yapan dükkanlar bulunuyordu. Mersin'in ilk hazır ayakkabı satıcısı Kaymakamzade Hayri Gültekin'in ve kentin ilk hazır gömleklerini satan Ali Andıç'ın dükkanları bu çarşının içindeydi. Çarşının doğu başında Mersin Pastanesi bulunuyordu. 1961 yılında çarşının yanarak yok olmasını o günün Yeni Mersin gazetesi şöyle haberleştirmişti. Cumhuriyetle birlikte şimdiki kasaplar çarşısının olduğu yerin bir bölümü meyve sebze bir bölümü de kasaplara ait olmak üzere bir şehir hali kurulmasına karar verilir. Mersin geliştikçe ticaretle canlanır, eski sebze hali civarında gümrük meydanı yakınlarında çeşitli esnaflardan oluşan ve Kıbrıs Çarşısı denilen küçük bir çarşı kurulur. 1965 yılına kadar Mersinlilerin rağbet ettiği bir çarşı konumundadır. 28 Ağustos 1961 tarihinde Mersinliler güne acı bir haberle uyanırlar. Kıbrıs Çarşısı'nda büyük bir yangın çıkmıştır. Çarşıda bulunan 15 dükkan tamamen yanmıştır. O tarihe göre zarar 1 milyondan fazladır. Mersin Valisi Aziz Alman yangın mahallinde bizzat çalışmış ve tetkiklerde bulunmuştur. Gümrük Meydanı'nda bulunan bu çarşıda yangın akşam saatlerinde 20-30 civarında aniden başlamış ve birden büyümüştür. İtfaiye gelene kadar 2 dükkan kül olmuştur. Mersin itfaiyesi yeterli olamayınca Adana ve Tarsus'tan itfaiyeler çağrılmıştır. Diğer taraftan yangından kurtarmak ve yangını söndürmek için 20 kadar dükkan boşaltılmıştır. Sokaklara saçılan mallar da heba olmuştur. Ancak Victor Cumartesi, Kadir Keskin, Halis Sümen, Salih Işıkara, Ahmet Saruhan, Ali Anılar, Abdi Everest ve Adil Nane'ye ait 15 kadar dükkanın yanarak kül olması engellenememiştir. Foster Wheeler, ve Çukurova itfaiyeleri de 20.30'da başlayan ve itfaiyenin 20.45'te müdahale ettiği yangın ancak 22.15'te söndürülebilmiştir. Çarşı yangından sonra meydan olarak tasarlandı. Bu meydanın doğu kısmına dönemin belediye başkanı Zeki Aya'nın isimle gönderme yapan Z şeklinde bir havuz inşa edildi.